Merhaba arkadaşlar, 19. yüzyılda bilimin her alanında derin ilerlemeler yaşanmıştır. Bu dönemde Batı felsefesini derinden etkileyen en önemli kuramlardan birisi Darwin'in geliştirdiği evrim kuramı olmuştur. Evrim kuramına göre genlerde meydana gelen rastlantısal değişimler canlının çevresine uyumunda farklı avantajlar sağlar. Bunun sonucunda doğal bir seçilim sürecinde çevreye en iyi uyum gösterenler hayatta kalmaktadır. Canlılar sahip oldukları genetik özellikleri sonraki nesillere aktarırlar. Bu aktarım süreci uzun bir zaman dilimi içerisinde türlerin değişimine ve çeşitlenmesine neden olur. Darwin'in evrim kuramı birçok alanı derinden etkilemiştir. Felsefe alanında da Charles Sanders Peirce ve John Dewey, Darwinci yaklaşımla ilişki kurarak pragmatizmin gelişimine önemli katkıda bulunmuştur. Peirce, mantık ve olasılık kuramları üzerinde yoğunlaşmış ve günümüzde de adı ile birlikte anılacak olan pragmatizm konusunda düşünceler üretmiştir. Pragma Yunanca'da amel ya da fiil anlamına gelmektedir. Piers, bu sözcüğü düşünsel olanla pratik olan arasındaki sıkı bağları ön plana çıkarmak üzere kullanmaktadır. Zaman içerisinde pragmatizm, Piers'in kastettiğinden çok farklı anlamlarda kullanılmış, Piers de kendi görüşlerini adlandırmak üzere pragmatizm sözcüğünü ortaya atmıştır. Piers, düşüncelerimizi şüphelerden arındırmak ve doğru düşündüğümüze karar vermek amaçlı kullandığımız dört yöntemden söz eder. Bu yöntemler inatçılık yöntemi, otorite yöntemi, doğal tercihler yöntemi ve bilim yöntemidir. İnatçılık yönteminde tercih edilen bir konuda karara varıp o konuda ısrarcı davranmak, aksi her görüşü ve herkesi reddetmek gerekmektedir. Otorite yöntemi ise belli bir topluluk veya cemaatin o düşünceye tabi olması, bizi de o düşüncede sabit kılma düşüncesidir. Doğal tercihler yöntemi aşikar olanı kabul etmektir. Piers bu üç yönteminde eksikleri olduğunu savunur ve doğru olanın bilim yöntemi olduğunu söyler. Bilim yöntemi öznel düşüncelerimizin ötesinde bizden bağımsız bir şeye gönderme yapar, kamusal olarak geliştirilebilecek ve kullanılabilecek bir yöntemdir. Piers'e göre inanç ve şüphe nedir? Piers'e göre inanmak belli davranışları sergilemeye eğilimli olmak, alışkanlığa sahip olmak demektir. Şüphe etmek ise bilirsizlik durumuna işaret eder. Belirsizlik belli bir durumda hangi davranışı sergileyeceğimizi tam olarak bilmememizdir. Bu yüzden şüpheden kurtulmaya çalışırız. Piers şüpheden kurtulma ve inancın rahatlığına ulaşma sürecinde soruşturma der. Bizi şüpheden arındırıp inancımızı sabitleyecek ve güvenebileceğimiz tek yöntem bilimsel soruşturma yöntemidir. Soruşturmanın üç özsel özelliği vardır. Bunlar bir uyaran, bir amaç ya da sonuç, bir de yöntemdir. Soruşturmanın uyaranı şüphe, amacı kanaatlerin bir karara bağlanması, yöntemi ise bilimdir. Şüphe, sahip olduğumuz inançlarla işe başlamak ve gerçek şüpheleri gidermek üzere yola koyulmaktır. Zaman içerisinde inançlarımızı iyileştirmek ve gerçek şüphelerden arındırmaya çalışmaktır. Amacı ise kanaatleri bir karara bağlamaktır, doğruluğa ulaşmak değil. Çünkü Piers bir şüphe ortaya çıkmadığı sürece tüm inançlarımızın doğru olduğunu düşünme eğiliminde olduğumuzu belirtir. Doğru, mutlak sabitliğe gitgide yaklaşan bir inançtır. Doğru bir inanç, sabitlik kazanmış bir inançtır. Bu sabitlik şüphe tarafından sarsılmayacak mutlak bir sabitliktir. Gerçeklik ise herhangi birinin onların ne olduklarını düşünmesinden bağımsız olarak şeylerin sahip oldukları özelliklerdir. Peki Piers'e göre bir düşünsel kavramı nasıl açıklığa kavuşturabiliriz? Piers bu süreçte üç düzeyi birbirinden ayırt eder. İlk düzeyde bir fikirle aşına alırız. İkinci düzey söz konusu fikrin tanımını ifade edebildiğimiz düzeydir. Üçüncü düzey ise fikri kavramamızın pratik alanda sonuçlarının ve etkilerinin farkında olmamızı içerir. Piers'e göre bu etkilerin toplamı bize açıklığa kavuşturmaya çalıştığımız fikri verir. Piers'in dil anlayışına geldiğimizde ise Piers'e göre dil çocukken öğrendiğimiz ve başkalarına öğrettiğimiz toplumsal bir uzlaşımdan ibarettir. Eğer anlam kamusal ve paylaşılabilir bir şeye dayan, dayanmasaydı dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi olanaklı olmazdı. Bu bakış açısına göre terimlerin anlamlarının belirlenmiş ya da sabitlenmiş olduğu da söylenemez. Anlamın değişmesi konusu, Piers'i Darwin'in evrimci teorisine yakınlaştırır. Dil, Piers'e göre evrime tabidir. Piers'e göre anlam sabit bir olgu değildir. Anlam, bir işaret etme bağıntısı yoluyla anlaşılabilir. Bir işaretle işaret edilen nesne arasında... Üç farklı tür bağıntı bulunmaktadır. Bunlar indeksler, ikonlar ve sembollerdir. İndeksler bağlamsal göstergelerdir. İşaretle işaret edilen arasında nedensel bir bağıntı mevcuttur. İkonlar görüntüsel göstergelerdir. İşaretle işaret edilen nesne arasında benzerlik bağıntısı vardır. Semboller ise singesel göstergelerdir. İşaret edenle işaret edilen arasındaki bağıntı uzlaşımsal ya da rastlantısaldır. Yorumlayan olmaksızın işaretler bir nesneyi işaret edemezler. İşaretler bir işaret dizgesi içerisinde anlamlıdır. Şimdi biraz Devey'in düşüncelerine göz atalım. John Dewey, Darwin'in Türlerin Kökeni isimli eserindeki tür ve köken kavramlarının birçok alanda ve aynı zamanda felsefede düşünsel bir devrim gerçekleştirdiğini belirtir. Ancak bu değişim bir anda olmaz. Çünkü sahip olduğumuz kavramlar sadece soyut mantıksal formlardan ibaret değildir. Alışkanlıklar, yatkınlıklar ve tavırlar içerir. Bu alışkanlıklar zamanla hayatiyetlerini yitirirler ve yerlerine yenileri geçer. Devey her türlü düşünsel soruşturmanın önünde sonunda bir tür problem çözme etkinliğine dayandığını düşünmektedir. Biz insanlar dünyanın edilgin izleyicileri değil, dünyaya katılan, onun bir parçası olan ve sürekli dünyayla etkileşen varlıklarız. Doğayla etkileşim halinde bulunan biz insanlar için esas olan karşılaştığımız problemleri çözmektir. Farklı bilim dallarında kullanılan farklı fikirler, kavramlar ve yöntemler, kendi amaçlarımıza ulaşmak, karşılaştığımız sorunları çözmek üzere kullandığımız araçlardan ibarettir. Çözmeye çalıştığımız problemlere göre bu araçlar çeşitlilik göstermektedir. Deveğin bilgiye ve bilime yönelik bu yaklaşımı araçsalcılık olarak adlandırılmaktadır. Devey değerler konusunda da düşünceler üretmiştir. Devey değerleri doğal bir biçimde açıklamaya çalışmakta ve fakat bireysel öznel tercihleri terk etmek istememektedir. Herhangi bir şeyi deneyimleyip onu tatmin edici bulmamız bir öznellik içerir. Bir şey bize belli bir az vermektedir ve söz konusu bu öznelliği aşıp o şeyin tatmin edici olduğunu söylemek bir yargı edilimini gerektirir. Bu yargıya varabilmemiz, deneyimlediğimiz şeyi elde edebilmek için ödediğimiz bedeli, hazzı yaşadıktan sonra oluşan sonuçları, aynı deneyimi gelecekte yaşayıp yaşayamayacağımızı, tüm bu unsurları birlikte değerlendirmemizi içerir. Tüm bu değerlendirmelerden sonra belli bir eylemin iyi bir sonuç vereceğini söylemek, belli bir öndeğide bulunmak demektir. Görüldüğü gibi değerler söz konusu olduğunda aklımızı kullanarak gerekli değerlendirmeleri yapmak bilimsel etkinlikte bulunmaktan farklı değildir. Bu itibarla bilimin ve değerlerin alanı birbirleriyle iç içedir. En nihayetinde belli bir yöntemle bir şeyin tatmin edici olup olmadığını değerlendirip geleceğe yönelik bir de bulunmaktayızdır. İnsanların etkinlikleriyle düşünceleri ya da sahip oldukları değerler arasında karşılıklı bir etkileşim ve bağlılık söz konusudur. Bu etkileşimlerde bağımsız kesinlikler ve değerler aramak pragmatizmin ruhuna tamamen ters düşmektedir. <gülüyor> Çağdaş felsefe 1 dersimizin matematiğin temellerinden anlam bilime Frig konusuna değineceğiz. Sentetik a priori tartışmasını görecek, analitik felsefenin ve Frig'in dil felsefesinin gelişimine yaptığı katkıyı irdeleyecek ve aynı zamanda Russell paradoksundan bahsedeceğiz. İlk önce analitik felsefenin tarihsel arka planından başlayalım. Analitik felsefenin ortaya çıkışı 19. yüzyılda hakim olan Kantçı metafizik anlayışının eleştirisiyle mümkün olmuştur. Kant, aklın sınırları içerisinde bir tür metafiziğin olanaklı olduğunu düşünüyordu. Kant'a göre matematiğin yargıları ve kuramsal fiziğin temelinde yer alan yargılar, evrensel zorunluluğa ve nesnel geçerliliğe sahip sentetik priori yargılardı. Kant'ın savunduğu metafiziğin elenmesi, Analitik felsefenin gelişiminde belirleyici olmuştur. Öklitci olmayan geometrilerin keşfedilmesi, Kantçı matematik anlayışını derinden etkilemiştir. Einstein özel ve genel görelilik kuramı da bu dönemin önemli gelişmelerinden biridir. Bu gelişmeler geometrinin yargılarının sentetik ve a priori olduğu ilişkini düşünceyi temelden sarsmıştır. Matematiksel mantık alanındaki gelişmeler, matematiğin mantığa indirgenebileceğini ve matematiğin önermelerinin analitik olduğunu göstermiştir. Bu gelişmeler, felsefe üzerinde de etkili olmuştur. Peki dersimizin içeriğinde geçen sentetik a priori ne demektir? Kant yargıları sınıflamayı iki boyutta gerçekleştirir. Birinci boyut bilgi bilimle, ikinci boyutsa anlam bilimle ilgilidir. Birinci boyuta göre bir yargının doğruluğuna karar verebilmek için ampirik deneyime ihtiyaç yoksa bu yargı a priori, eğer ihtiyaç varsa a posteriori olarak adlandırılır. İkinci boyuta göre ise yargıda özne konumunda olan kavram içerisinde yüklem konumunda olan kavram içeriliyorsa söz konusu yargı analitik, içerilmiyorsa sentetik olarak adlandırılır. Kanta göre analitik yargılar sahip olduğumuz bir kavramda içerilen bilgiyi açıklayıcı bir özelliktedir. Sentetik yargılarsa bilgimizi genişletir. Sentetik a priori yargılar hem bilgimizi genişletmekte hem de duyu deneyimi olmadan doğru olabilmektedir. Kanta göre öncelikle matematiğin yargıları sentetik ve a prioridir. Sentetik a posteriori yargıların doğru olabilmesi için Özne ve yüklem konumundaki kavramları birbirine bağlayan üçüncü bir şeye deneyimde mevcut bir nesneye ihtiyaç vardır. Sentetik a-priori yargılar söz konusu olduğunda ise bu üçüncü şey, uzay ve zamanın saf görüsüne dayanarak inşa edilen a-priori nesnelerdir. Söz konusu inşa a-priori bir zemine dayandığı için matematiğin sentetik yargıları a-priori olarak doğrudur. Kant'a göre Öklit geometrisinin aksiyomları bu itibarla sentetik ve a priori'dir. Sentetik ve a priori olmaları itibarıyla da evrensel zorunluluğa ve nesnel geçerliğe sahiptir. Kant'ın kuramını Öklitçi olmayan geometriler sarsar. Öklit, M.Ö. yazdığı eserinde 5 aksiyoma dayanarak birçok geometri teorimini ispat eder. İlk aksiyom, bir noktadan bir başka noktaya doğru bir çizgi çizilebilir şeklinde. İkinci aksiyom, bir doğru çizgi üzerine sonlu ve sürekli bir doğru parçası çizilebilir şeklinde. Üçüncü aksiyom, belli bir noktayı merkez ve herhangi bir uzunluğu yarıçap olarak alarak bir çember çizilebilir şeklindedir. Dördüncü aksiyoma göre tüm dik açılar birbirine eşittir. Beşinci aksiyoma göre ise iki doğru bir doğruyla kesildiğinde kesenin bir tarafında oluşan iki iç açının toplamı 180 dereceden küçükse bu iki doğru bu 180 dereceden küçük açıların bulunduğu tarafta kesişir. Öklid'in ilk dört aksiyom basit ve açıktır ancak beşinci aksiyom daha karmaşık bir haldedir. Bunun üzerine üretilen geometriler özellikle 5. aksiyom dikkate alındığında birbiriyle çelişik ifadeleri çermiştir. Bir geometri tek bir paralelden söz ederken bir diğeri hiçbir paralelin çizilemeyeceğinden ya da birden fazla paralelin çizilebilmesinden söz etmektedir. Dolayısıyla bu geometriler birbirleriyle tutarlı olmayan aynı yorum altında doğru olamayacak önermeler içermektedir. Eğer Kant'ın iddia ettiği gibi geometrinin aksiyonları evrensel zorunluluğa ve nesnel geçerliliğe sahipse bunların hepsinin aynı anda zorunlu ve nesnel geçerli olması gerekir. Ancak birbiriyle çelişik iki önerme bir ve aynı anda zorunlu ve nesnel geçerli olamaz. Bunun farkında olan Kant'çı felsefeciler öklitçi olmayan geometrilerden haberdar olduklarında iki tür tepki vermişlerdir. İlk olarak bu geometrilerin düşünsel olarak olanaklı olduğunu ve ancak sadece öklitçi geometrinin görününün biçimini belirlediğini ve dolayısıyla nesnel geçerliliğe sahip olduğunu öne sürmüşlerdir. İkinci olarak da öklitçi olmayan geometrilerin tutarlı olmayabileceğini yani zaman içerisinde çelişkiler barındırdığını gösterebileceğini savunmuşlardır. Ancak tarihsel gelişmeler bu iki savında geçersizliğini ortaya çıkarmıştır. Başka düşünürler tarafından yapılan ispatlar ikinci eleştiriyi ortadan kaldırmıştır. İlk eleştiride öklitçi olmayan geometrilerin modellerinin bulunması ve matematiksel alanda nesnel bir geçerliliği olduğunun görülmesi, bununla birlikte Einstein'ın genel görelilik fizik yasalarının benimsenmesinde, öklitçi olmayan bir geometrinin daha uygun olduğunu ifade etmesiyle bertaraf edilmiştir. Bu gelişmelerin sonucunda geometrinin aksiyomlarının sentetik a priori yargılar olduğu düşüncesi savunulamaz bir hale gelmiştir. Aritmetin önermelerinin analitik a priori olduğunun gösterilmesi, ve aritmetiğin dilsel mantıksal alana indirgenmesinde en önemli katkı matematikçi Gottlob Frege'indir. Analitik felsefenin kurucusu olarak anılır. Temel amacı aritmatiği mantığa indirerek sağlam bir temel oturtmaktır. Frege matematiğin mantığa dayandığını ve mantığın içerisinden geliştiğini göstermeye çalışmıştır. Frig'in geliştirdiği niceleme mantığı, modern mantığın gelişiminde yeni bir başlangıç olmuştur. Bu mantık içerisinde en karmaşık matematiksel ifadeler temsil edilebilmiş, ispatlar kendi ifade ettiği anlamda görsel herhangi bir unsurun sızmasına izin vermeyen bir biçimde mantıksal araçlarla alınabilmiştir. Frig kitabının ikinci dildini yayınlamaya hazırlanırken, Russell kendisine bir mektup yazar. Russell, kendi kendisinin elemanı olmayan kümelerin kümesinin Frig'in dizgesi içerisinde tanımlanabileceğini, ancak böyle bir kümenin kendisinin hem elemanı olacağının hem de elemanı olamayacağının gösterilebildiğini, dolayısıyla bir çelişkinin ortaya çıktığını gösterir. Bu durumda Frig'in dizgesi bir çelişkiye yer vermekte ve tutarsız olmaktadır. Frig sorunu kabul eder ve bir çözüm olmak üzere bir ek bölüm kalemi alır. Frigün önerdiği çözümün yeterli olmadığı daha sonra anlaşılır. Daha sonra pek çok matematikçi ve felsefeci Russell paradoksuna bir çözüm geliştirmeye yahut söz konusu paradoksun ortaya çıkmayacağı aksiyomatik küme kuramları geliştirmeye yönelirler. Söz konusu bu çaba modern matematik felsefesinin ana tartışma konularından birisini oluşturur. Analitik felsefenin temel vasıfları, dili ve dilin mantığını merkeze almak, metafiziği elemek, felsefi söylemi muğlaklıklardan ve karışıklıklardan arındırmaktır. Analitik felsefe, felsefi açıdan önemli konuların dilin ve dilin mantığının sınırları içerisinde çözümlenebileceğini, bu sayede anlaşılır kılacağını ve çözülebileceğini düşünmek demektir. Bu, Aynı zamanda dili aşan, dilin ve dilin mantığının dışında kalan metafiziksel bir içeriğin de reddedilmesi anlamına gelmektedir. Çağdaş Felsefe 1 dersimizin, analitik felsefenin başlangıcı Russell ve Moore konusuna değineceğiz. Modern mantık konusuna eğilecek, Moore ve Russell'ın görüşlerini inceleyeceğiz. İlk önce dil ve felsefe arasındaki ilişkiden başlayalım. Felsefenin birincil ilgi alanı dilin işleyişinin anlaşılması, hata ve yanılsamalardan kendimizi koruyacak biçimde kullanımının sınırlandırılmasıdır. Neyin var olduğu ya da olmadığı, neyi bilip neyi bilemeyeceğimiz gibi sorulardan önce neyi ne ölçüde ifade edebileceğimiz sorusu felsefenin asli konusu haline gelmiştir. 20. yüzyıl söz konusu dil felsefesinin iki ayrı safhasına ard arda tanıklık etmiştir. Bu safhalardan ilkinde dilin Frick sonrasında gelişmeye başlayan mantığa dayalı olarak çözümlenmesi ön plana çıkmıştır. Bu ilk safhada birisi mantıksal atomculuk, diğeri ise mantıksal pozitifizm olarak adlandırılabilecek iki yaklaşım mevcuttur. İkinci safhada ise felsefeciler günlülük yaşamda kullandığımız biçimiyle dilin kendisine önermişlerdir. <gülüyor> Analitik felsefeyi anlayabilmemiz için modern mantık hakkında bilgimizin olması gereklidir. Modern mantıkta önermeler biçimsel bir dil içerisinde temsil edilir. Biçimsel dil sadece işaret dizilerinden oluşur. Biçimsel bir dizge söz konusu bu biçimsel dile işaret dizileri arasındaki dönüştürme kurallarının eklenmesiyle elde edilir. Söz konusu işaretlerin ve işaret dizilerinin ne işaret ettikleri ya da ne anlama geldikleri dikkate alınmaz. Bu itibarla gündelik dilden kaynaklanan muğlaklıklar, vurgu ya da tonlamaya bağlı belirsizlikler hemen hemen aşılmış olur. Adı analitik felsefe geneliğinin kurucuları arasında yer alan George Edward Moore, çok açık ve konuları kuşatan bir yazı dili geliştirmiştir. Moore, duyuya dayalı önermeler olarak aldandırdığımız bir grup önermeyi ayırt eder. Bunları iki grupta ele alır. Bir insan bedenine sahiptir. Bedeni belli bir zaman önce doğmuş, ve o zamandan bu zamana kesintisiz olarak yer kürenin üzerinde varlığını sürdürmüştür. Zaman içerisinde değişimlere uğramıştır. Diğer bir takım üç boyutlu, hacme ve biçime sahip nesnelerle farklı zamanlarda, belli mesafelerde birlikte var olmuştur. Bu önermeler yaşayan başka insan bedenleri için de söylenebilir. Dünya benim bedenimin var olmasından çok uzun zaman öncesinden beri vardır. Üzerinde pek çok insan bedeni yaşamış ve ölmüştür. Bedenim farklı türlerde deneyimlere sahip olmuştur. İkinci önermeye göre ise diğer insanlar da Moğur'un kendisi ve çevresiyle ilgili bildiği önermeleri kendi deneyimleri dahilinde bilirler. İşte bu iki grupta yer alan önermeler bir araya getirildiğinde sağduyuya dayalı dünya görüşünü oluşturur. Moore'a göre ben bu önermelere sadece inanmakla kalmam, belli bir kesinlikle doğru olduklarını da bilirim. Söz konusu önermeleri reddetmek bir çelişki içermez. Bu itibarla da bu önermeler bir zorunluluk içermez. Ancak Moore'a göre bu tür sağduyuya dayalı önermeler felsefeye başlamak için varsayılan önermelerdir. Bunun anlamı hiçbir felsefecinin bunları inkar etmediği değildir. Nitekim felsefe tarihinde bu önermeleri reddeden felsefeciler de olmuştur. Ancak Moore'a göre bu önermeleri reddetmeleri o felsefecilerin kendi görüşlerini kabul edilemez kılar. Moore ve Russell 20. yüzyıl başlarında idealizm olarak adlandırılacak felsefeye karşı çıkmışlardır. İkisi de idealist metafiziği reddederek bugün analitik felsefe geneli, geleneği olarak adlandırılan felsefe geleneğinin kurucusu olmuşlardır. Moore'un çözmeye çalıştığı sorunu şu şekilde anlatmayı deneyebiliriz. Dış dünyayla ilgili bilgimiz duyumlara ve duyumsal deneyimlere dayanır. Ancak duyusal deneyimler algılayanın bilincinde ortaya çıkan özel olaylardır. Buna karşılık bizim dış dünyayla ilgili bilgimiz kamusal olarak diğer algılayanlar için de mevcut olan nesnelere ilişkin bir bilgidir. Dolayısıyla duyusal deneyimin özelliğiyle bu özel kanıta dayalı olarak sahip olduğumuz bilginin kamusallığı arasında bir boşluk bulunmaktadır. Moore bir makalesinde ilginç bir kanıtlama yapar. Saçını kaldırarak işte bir el. Ve sol elini kaldırarak ve işte bir başka el diyebileceğini ve buradan hareketle de dünyada en azından iki tane benim dışında var olan nesne bulunduğu sonucuna varabileceğini söyler. Dolayısıyla dış dünya vardır. Kuşkucular böyle bir kanıtlamayı çok ikna edici da, Mor kuşkucuların felsefi varsayımlarını desteklemek üzere sundukları kanıtlamaların kendi kanıtlamasına göre daha zayıf temellere dayandığını ifade eder. Daha sonraki derslerimizde görüşlerini inceleyeceğimiz ünlü filozof Wittgenstein, Moore'un ifade ettiği en etkileyici görüşün Moore paradoksu olduğunu söyler. Bu paradoks, yağmur yağıyor ama ben yağmur yağdığına inanmıyorum biçimindeki bir ifadenin barındırdığı çelişkiyle ilgilidir. Sorun herhangi bir kişinin tutarlı bir biçimde böyle bir ifadede bulunmasının beklenmemesine rağmen, Önermenin kendisinin mantıksal bir çelişki olmamasıdır. Yine analitik felsefenin kurucuları arasında yer alan Bertrand Russell'sa felsefeyi çözümlemeyi akademik felsef felsefenin temel yöntemi haline getirmiştir. Russell'ın daha önceki dersimizde bahsettiğimiz, kendi adıyla anılan Russell paradoksunu keşfetmesi, matematik felsefesinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Russell, matematiğin temellerinin günümüzde yüksek düzey mantık olarak adlandırılan bir mantıksal dizgi içerisinde ele alınabileceğini düşünmüştür. Russell'ın kendisinden sonraki felsefecilerin üzerinde etkili olan kuramlarından biri belirli betimleyiciler kuramıdır. Belirli betimleyiciler tek bir nesneyi betimleyen sözcük grupları olarak tanımlanabilir. Bu tür ifadelerin felsefi bir sorun teşkil etmesinin nedeni belli bir gönderimlerin bulunmadığı durumlarda ortaya çıkar. Adların gönderimlerinin bulunmadığı durumlarda önermelerin doğruluk değerleri almaları ile ilgili bir sorun olmayacaktır. Russell, bireylere meşru olarak gönderim yapan yegane sözcüklerin bu, şu, o gibi işaret zamirleri ve şimdi, burada, ben gibi bağlamsal ifadeler olduğunu öne sürer. Bu ifadelerin gönderimde bulunduğu nesneler bizatî mevcut olmak durumunda olduğundan içinde bulundukları önermelerin doğruluk değeri alıp almaması bakımından bir sorun yaratmazlar. Russell'ın belirli betimleyicilerle ilgili çözümlemesi genel olarak kabul görse de adların belirli betimleyiciler olarak yorumlanması tartışmalara yol açmıştır. Russell'ın felsefe anlayışının temelinde mantıksal atomculuk yer almaktadır. Buna göre bilgimiz temel atomsal önermeler ve bu önermelerin doğruluk fonksiyonlarının bir araya getirilmesiyle oluşan bileşik önermelerden ibarettir. Russell'a göre her anlamlı önerme duyu deneyiminde doğrudan bir karşılığı bulunan terimlerden oluşmalıdır. Kendi bilgi anlayışında yer alan bir ayrıma dayanarak terimlerin gönderimlerini ya tanışıklık yoluyla bilmemiz ya da bildiğimiz terimlerden mantıksal olarak türetebilmemiz gerektiğini söyler. Bu biçimiyle mantıksal atomculuk uç noktada deneyici bir felsefi konumdur. Russell, yaşamının ilerleyen yıllarında mantıksal atomculuğun bazı yönlerine ilişkin güvensizliğini ifade etmiştir. Evet arkadaşlar... Çağdaş Felsefe 1 dersimizin modern mantık konusunu Moore ve Russell'ın görüşlerini gördük. Çağdaş Felsefe 1 dersimizin dile dayalı yeni bir a priori anlayışı erken dönem Wittgenstein konusuna değineceğiz. İlk önce Wittgenstein felsefesinin temel kaygısını görelim. Wittgenstein'ın felsefesinin temel kaygısının nasıl yaşamalıyız sorusuna bir cevap bulmak olduğu söylenebilir. Nasıl yaşamamız gerektiği konusunda ortaya bir doktrin koymaz. Bu konuda ne kadar konuşabileceğimiz de tartışılmalıdır. Wittgenstein daha ziyade neyin söylenmeyeceğini açığa çıkarmaya çalışır. Wittgenstein felsefesinin ana rengi söylenebilir olanı söylenemez olandan ayırmaktır. Neyin düşünülemez olduğunu dilin sınırları içerisinde belirlemeye çalışır. Ünlü eseri Tractatus'ta bu düşüncelere yer verir. Şimdi biraz Traktatus'ta yer alan düşüncelere bakalım. Wittgenstein felsefi sorunların çözümü için anahtarı mantıkta görmektedir. Sorunların ortaya çıkmasının nedeni dilin mantığının yanlış anlaşılmasındandır. Eğer dilin mantığı açığa kavuşturulabilecekse dilin sınırlarını da görmüş oluruz. Traktatus kısa numaralandırılmış aforizmalardan oluşur. 7 temel aforizmayı birden 7'ye kadar numaralarla sunar, her bir aforizmanın altında da açıklamalara yer verir. Traktatusun açılış cümlelerine gelecek olursak bir numarada dünya olduğu gibi olandır cümlesi mevcuttur. İkinci olaraksa olguları kendimize resmettiğimizi belirtir. Ona göre resim sadece iki boyutlu olmak zorunda değildir. Nerede olguların, olguların içerisinde yer alan nesnelerin temsil edilmesi söz konusuysa orada bir resmetme bağıntısı vardır. Tüm olanaklı olgular ve tüm olanaklı nesneler ve bunların olanaklı tüm bağlantıları mantıksal uzay mekanı içerisindedir. Düşüncelerimiz de resimlerdir. Belirli bir düzenlemeye sahip unsurları içerirler, belirli bir yapıları ve resimsel biçimleri vardır ve olanaklı olgu durumlarını resmederler. Bu bağlamda üçüncü aforizma karşımıza çıkar. Olguların mantıklı resmi bir düşüncedir. Düşünceler ise ifadelerini algılanabilir işaretlerde yani dilde bulur. Wittgenstein dilin sınırlarını çizerek düşünceye de sınır çeker. Dille karşılaştığımızda onu hemen çözümleyemeyebiliriz. Bu nedenle dil düşünceyi gizler. Ama bu saklılık aşikar hale getirilebilir. Peki bu hangi yolla olur? Wittgenstein bunun mantıklı olacağını söyler. Dilin sakladığı düşünceyi açığa çıkarmak bir çözümlemeyi içerir. Dil bir resim olduğuna göre belli unsurları ve bu unsurların belli bir düzenlenişi vardır. Bu unsurlar isimlerdir. Günlük dilde karşımıza çıkan diğer sözcükler önermenin asli unsurları değildirler. İsimler basit işaretlerdir ve nesnelere işaret ederler. Cümleler olanaklı olgu durumlarını resmederler. Cümleler belli bağıntı içerisindeki isimlerden oluşur ve bu isimler nesnelere karşılık gelir, belli bir yapı içerisinde yer alıp olguları temsil ederler. Dünya nesnelerin değil olguların bir toplamıdır. Mantıksal uzaydaki olgular dünyayı oluşturur ve dünya olduğu gibi olanın tümüdür. Wittgenstein'e göre hiçbir resim a priori olarak doğru olamaz. Önermelerin her biri olumsaldır yani doğru ya da yanlış olabilirler. Basit önermelerde iki ayrı olanaklılık vardır. Önerme ya yanlıştır ya doğrudur. Bileşik önermelerde ise basit önermelerin aldıkları farklı doğruluk değerleri bir doğruluk tablosunun farklı satırlarını oluşturur ve bu şekilde oluşturulan her satır bize olanaklı bir dünya verir. Bazı bileşik önermeler tüm olanaklı dünyalarda doğrudur, zorunlu olarak doğrudur ve mantıksal bir doğrudur. Wittgenstein buna totoloji adını verir. Bazı önermelerse tüm olanaklı dünyalarda yanlış al değerini almıştır. Zorunlu olarak yanlıştır ve mantıksal bir yanlışlılıktır. Bu da çelişki adını alır. Bazı bileşik önermelerse en az bir olanaklı dünyada doğru, en az bir olanaklı dünyada yanlış değerini alır. Bu önerme biçimi ise olumlusaldır. Mantıksal doğru ve mantıksal yanlış önermeler, bileşik önermeler olmak durumundadırlar. Basit önermeler olguları resmettikleri için olumsaldır ve mantıksal olarak doğru ya da yanlış olamaz. Totolojiler ve çelişkiler bir olguyu resmetmez. Wittgenstein'da düşünce nasıl sınırlanmaktadır? Elimizde tüm temel önermelerin bulunduğunu varsayalım. Olanaklı tüm önermeleri içeren bir küme oluşturalım. Bu kümenin bir kısmı elemanları, totolojiler ve çelişkiler olacaktır. Geriye kalan önermeler ise olanaklı tüm olgulara temsil edebileceklerdir. Bir başka deyişle mantıksal uzayın tamamını temsil edebileceklerdir. Bu olanaklı önermelerin dışında kalan sadece anlamsız olandır. Dolayısıyla düşünülebilir olanın sınırı dilin içerisinden çizilmiş olmaktadır. Söylenemez bir şeyi söylemeye kalktığımızda bu sınır kendini gösterecektir. Totolojiler ve çelişkiler bir yana bırakılırsa söylenilebilir olan olguları resmedendir. Bu durumda olguları resmeden doğru önermelerin toplamı bize bilim dediğimiz etkinliğin alanını verir. Felsefe ise Wittgenstein'a göre doğa bilimlerinden birisi değildir. Felsefe, düşüncelerin mantıksal olarak açığa kavuşturulmasını amaçlar. Felsefede doğru yöntem şu olmalıdır. Söylenebilir olandan gayri bir şey söylememek ve sonra eğer birisi metafiziksel bir şey söylemek isterse ona önermelerindeki bazı işaretlere bir anlam vermekte başarısız olduğunu göstermek. Wittgenstein'ın ahlak felsefesinde en az dil ve dilin mantığı kadar önem verdiğini söyleyebiliriz. Wittgenstein etiğin sözcüklere dökülmediğini çünkü aşkınsal olduğunu söyler. Özne dünyaya ait değildir, dünyanın bir sınırıdır. Etik bu dünyaya ait değildir, kendimiz de bu dünyaya ait değiliz. Dünya irademden bağımsızdır, benim herhangi bir şey isteyip yapabilmem... Nöronların uyarımları iletmesi, kasların kasılması, dışsal şartların yerine gelmesi gibi pek çok şeyin benim elimde olmayan pek çok şeyin gerçekleşmesine bağlıdır. Bunların hepsinin olması ve benim dünyada bir şey yapmam irademi aşan bir durumdur. Bu durumda bana ait olan tek eylem benim bir şeyi istememdir. Benim istemem benim eylemimdir. Bu eylemin iyi ya da kötü olmasından ya da bu eylemin sonucunda mutlu olup olmamamızdan söz edilebilir. Etik açısından iyi davranışlar özneye mutlu olma olanağı verir. Mutluluk mutlak anlamda değerli bir şeye sahip olmaktır. Bu değerli şey dünyanın varlığına karşı hayrete düşmek ve mutlak olarak güvende hissetmektir. Bu ifadeler Traktatus'taki ölçütlere göre anlamlı olmayan ifadelerdir. Mistikle ilişkilidir. Mutluluk dünyayı olduğu gibi bir bütün olarak görmek, korku ve umuttan azade biçimde dünyayla karşı karşıya kalmaktır. Mistik olan nedir? Bu soru karşısında Traktatus'un son önermesini dile getirmek gerekir. Konuşamadığımız hakkında sessizliğimizi korumalıyız. Arkadaşlar, Çağdaş Felsefe 1 dersimizin mantıksal pozitivizm ve bilim felsefesi, şihlik, ayar ve karnap konusuna değineceğiz. Dilerseniz öncelikle pozitivizmin ne anlama geldiğine, hangi ortamda ve hangi koşullarda ortaya çıktığına kısaca bir göz atalım. İspatçılık ya da olguculuk anlamında olan pozitivizm, felsefeyi bir terim olarak Augusto Comte tarafından kazandırılmıştır. Comte'a göre insanlık gelişimi sürecinde teolojik, metafiziksel ve pozitivist olmak üzere üç aşamadan geçer. Son aşama olan pozitivist aşamada insan aklı görüngülerin fenomenlerin nedenleri konusundaki arayışını bırakır ve fenomenleri belirleyen yasaların belirlenmesiyle yetinir. Bilim gerçekliğe yaklaşan bir etkinlik olarak düşünülür. Mantıkçı pozitivizm, Viyana'da bir araya gelen bir grup felsefeci ve bilim adamının düşünsel arayışları sonucunda şekil almıştır. Viyana çevresi olarak anılan ve şihlik, karnap gibi düşünürlerin içerisinde bulunduğu bu topluluğun faaliyetleri 1920'lerin başından 1930'ların ortalarına kadar yayılmıştır. Viyana çevresinin düşünceleri temel olarak birkaç noktada ele alınabilir. Öncelikle grup metafizik karşıtıdır. Felsefe metafizikten arındırılmalıdır. Grup sentetik a priori yargıların olanaklılığını reddetmektedir. Matematiği mantıkçı biçimde temellendirmekte ve doğrulamacı anlam arayışında bulunmaktadırlar. Viyana çevresi felsefecilerinden olan Friedrich Albert Moritz Schlick mantıksal pozitivizmin önde gelen temsilcilerindendir. Şehlik, pozitivizmi neyin tam olarak nitelendirdiğini tartışır. Öncelikle pozitivizm metafizik karşıtlığıyla belirlenmektedir. Ancak bu yeterince iyi bir belirlenim değildir. Çünkü pozitivizmi karşıtıyla tanımlamaktadır. Bazıları pozitivizmi metafiziksel gerçeklikten ayırt etmektedir. Bunun gerekçesi olarak da pozitivizmin deneyimde verili olanı esas almasını göstermektedirler. Şihlik bu yaklaşımı da benimsemez çünkü bu yaklaşımın kendisi de esas itibariyle metafizikseldir. Bu yaklaşım pozitivizmi bir tür idealizme yaklaştırmaktadır. Şihli'ye göre doğruluk şartları verilemeyen önermeler anlamsız kabul edilmek durumundadır. Ona göre mantıksal pozitivizmin metafizik karşıtlığının nedeni metafiziksel teyzlerin yanlış olmaları değil, anlamsız olmalarıdır. Mantıkçı pozitivistler için önermelerin doğruluk şartları duyusal deneyimde algıda verili olmalıdır. Dolayısıyla bu anlam arayışına göre eğer bir önerme duyusal deneyim itibariyle bir farka yol açmıyorsa anlamlı olarak kabul edilemez. Bu itibarla mantıksal pozitivizmin deneycilikle yakın bağları vardır. Mantıksal pozitifistlerin anlamsız olana karşı hiçbir hoşgörüsü yoktur. Anlamsız olan felsefi söylemin içerisinden tamamen sökülüp atılmalı, geriye anlamlı olan yani bilimsel olan kalmalıdır. Duyu deneyiminin olanakları içerisinde doğrulanamayan hiçbir önerme anlamlı kabul edilemez. Elbette ki her bir önermenin tamamen duyu deneyimiyle doğrulanması beklenmemektedir. Söz konusu doğrulama duyu organlarımızı kullanarak doğrudan yapılmak durumunda değildir. Duyu organlarımıza bir takım deney teçhizatı da dahil edilebilir. Ayrıca bazı varsayımların kendileri doğrudan deneyimle karşılaştırılamayabilir. Bu durumda söz konusu varsayımın bazı sonuçlarının test edilmesi yeterli olacaktır. Dolayısıyla bazı önermeler dolaysız olarak doğrulanabilirken, bazı önermeler ancak dolaylı olarak doğrulanabilir. Bu dersimizde göreceğimiz bir diğer mantıksal pozitivizm temsilcisi, İngiliz felsefecisi Ayar. Mantıksal pozitivizmde doğrulanabilirlik anlamlı olmanın belirleyici şartıdır. Peki ahlaki önermeler hakkında ne söylenebilir? Ayre göre ahlaki kavramlar sadece sahte kavramlardır. Belli bir eylemi yapmanın yanlış olduğunu söylediğimizde bu ifade sadece bizim önerme ilişkin tavrımızı belirtir. Bu nedenle ortada ifade edilen olgusal bir içerik yoktur. Dolayısıyla ahlaki yargılar önermesel bir içeriye sahip olmadıklarından dolayı doğruya da yanlış olamazlar. Aynı nedenle nötürü doğrulanmalarından ya da yanlışlanmalarından söz edilemez. Ayer'in bu yaklaşımı duygusalcı ahlak kuramı olarak adlandırılır. Rudolf Carnap'sa bir önceki dersimizde gördüğümüz Wittgenstein'ın Tractatus eserinde önerdiği mantıksal dizin bilim kavramını ele alır ve geliştirir. Mantıksal dizin biliminin amacı işaretlerden oluşan bir dizgi oluşturarak mantıksal çözümlemenin sonuçlarını bir muğlaklığa yol açmaksızın tam olarak ifade edebilmektir. Carnap'a göre bu başarılabilirse felsefe bilimin cümlelerinin ve kavramlarının mantıksal olarak çözümlenmesine dönüşebilecektir. Felsefe bilimin mantığı olacaktır. Carnap dizim bilimle ilgili çalışmalarını yürütürken dizim bilimin sınırları içerisinde doğru, doğruluğu tanımlamayı denemiş ancak dilin sınırları içerisinde doğruluk yükleminin kullanımını bir türlü açıklığa kavuşturamamıştır. Karnap bu açılımı Tarski'den öğrenir. Polonyalı bir mantıkçı ve matematikçi olan Alfred Tarski, nesne diliyle üst dil arasında bir ayrım yapar ve doğruluk yüklemini üst dilde tanımlar. Doğruluk kuramının teoremleri, P nesne dilinde bir önerme olmak üzere üst dilde şu önerme biçimini sağlar. P doğrudur ancak ve ancak P. Bir örnek vermek gerekirse, kar beyazdır ancak ve ancak kar beyazdırsa. Bu kuram, Tarski'nin anlam bilimsel doğruluk kuramı olarak anılmaktadır. Mantıksal pozitivistlerin çalışmalarının bilimin bilim olmayandan ayrılması, bilimin doğrulanabilen önermelerle özdeşleştirilmesi gibi sağların geliştirilmesini sağladığını gördük. Mantıksal pozitivistlerin dilin mantığını çözümleyerek bilimi sağlam bir felsefi temelde oturtma projesi, genel olarak bilim felsefesi olarak anılan bir felsefe geleneğinin doğmasına yol açmıştır. Bu anlamda mantıksal pozitivizm gözden kaçırılmaması gereken bir çağdaş felsefe akımıdır. Müzik Çağdaş Felsefe 1 dersimizin dil oyunları geç dönem Wittgenstein konusuna değineceğiz. Wittgenstein'ın erken ve geç dönem düşüncelerini karşılaştıracak keskinlik gibi kavramları tanımlayacağız. Daha önceki derslerimizde gördüğümüz Wittgenstein traktatusu yazdıktan sonra ele aldığı bazı konular hakkında düşüncelerini değiştirmiştir. Wittgenstein, resim kuramının kendisinde ve buna bağlı olarak geliştirdiği ad ve nesne anlayışında bir sorun olduğunu düşünmektedir. Resim kuramı, doğa bilimlerinin uğraştığı olguların temsil edilmesinde son derece etkili olabilecekken, dilin başka alanlardaki kullanımlarında yetersiz kalabilmektedir. Öyleyse Tractatus'taki mantıksal çözümleme, dilin özünü açığa çıkarmakta yetersiz kalmış görünmektedir. Wittgenstein traktatusta düştüğü yanılgının tüm felsefecilerin karşılaşabileceği derin bir yanılsamadan kaynaklandığını düşünmektedir. Bunun nedeni ise gündelik dilin yanıltıcı olmasına ve dilin gerçek mantığını gizlemesine bağlamaktadır. Dilin bir mantığı olması gerektiği, önermelerin mantıksal bir formunun olması gerektiği, adların nesneleri temsil etmesi gerektiği fikri bizi ele geçirmiştir. Bu nedenle biz dili betimlemeye çalışmaktan çok dilin ne olması gerektiğini dile dayatmaya çalışmışızdır. İşte traktatusta yanlış olan budur. Bu yanılsamadan kurtulmanın yegane yolu bu dayatmadan kurtulup betimlemeye geri dönmektir. <gülüyor> Felsefe alışık olunduğu üzere gerçeklik, tanrı, ölümsüzlük, iyi ve kötü gibi sorunlarla uğraşmak durumunda değildir. Çünkü zaten bu konular ve sorunlar dilin yanlış kullanımından doğmuşlardır. Felsefeci neyle uğraşmalıdır? Felsefecinin bir konuyu ele alışı, bir hastalığı tedavi etmek gibidir. Burada kendini hasta eden de felsefecinin kendisidir. Dili yanlış kullanarak paradokslar, karmaşalar ve muğlaklıklar üretir. Yine felsefe, Wittgenstein'in önerdiği tarzda yapılırsa bu hastalık tedavi edilebilir. Wittgenstein, felsefede amacınız nedir? Şişenin içindeki sineği dışarı çıkarmak der. Dil oyunu nedir? Bir dil oyunu, yazılı ya da sözlü olarak ifade edilen sözcükleri içeren bir etkinliktir. Sözcükler bu etkinlik içerisinde bir yere sahiptir ve gönderme yaptıkları, işaret ettikleri şeylere bu sayede işaret eder. Wittgenstein'ın yaptığı sözcükleri metafiziksel kullanımlarından gündelik kullanımlarına geri getirmektir. Bu işlem sırasında bir açıklama yapılmamakta, sadece mevcut durum tasvir edilmektedir. Einstein, hali hazırda bildiğimizi sadece düzenlemektedir. Genel bir anlam kuramı peşinde koşmak, sözcüklerin işlevini anlamamaktan kaynaklanmaktadır. Her bir sözcüğün farklı işlemi vardır. Genel açıklamalara, genel anlam kuramlarına yönet, yönelmek bizi yanımsa, yanılsamalara sürükler. Dilin türdeş bir yapısının olduğunu ve dilin tamamını kuşatacak bir açıklamanın verileceğini düşünmek, bu tür yanılsamaların önde gelen iki örneğidir. Wittgenstein'ın kendisi de Tusta bu yanılsamaları yaşamıştır ancak bizi bu yanılsamalara karşı uyarmaktadır. Dil yaşayan, gelişen, değişen bir şeydir. Sayılamaz çoklukta farklı cümle biçimleri vardır ve kullanıcılar yaratıcı bir biçimde bunlara yenilerini eklemektedirler. Türdeş bir yapıya sahip bir dil, tahayyül etmek ve onun tamamını kuşatan bir kuram geliştirmeye çalışmak, dilin dinamizmi, dinamizmini ıskalamaktadır. Dilin nasıl olduğunu değil, nasıl olması gerektiğini ön plana almaktır ki bu yol çıkmaz bir sokaktan başka bir yere bizi götüremez. <gülüyor> Wittgenstein'ın tüm bu uyarılarına rağmen içimizden bir ses adların dil için temel olduğunu ve adların öğrenilmesi sürecinin açıklamasını verebilirsek dilin tamamını kuşatan bir kuram geliştirebileceğimizi düşünülebilir. İsimler dil için esastır ve biz adları belli bir yöntemle öğrenir, dili öğrenenlere öğretiriz. Bu yöntem örnekleyerek tanımlama yöntemidir. Dili yeni öğrenen bir çocuğa, Elma ya da beş sözcüğünü öğretmek için aklımıza gelen ilk yöntem budur. Bir elmayı çocuğun önüne koyar ve ona işaret ederek elma deriz. Tekrarlanmasını ya da hafızasına kaydetmesini bekleriz. Beş tane elmayı yan yana koyup beş diyerek beş sayısını öğretmeyi umarız. Wittgenstein, söz konusu sözcüğün öğrenilmesinin sözcüğün içinde kullanıldığı dil oyununda üstlendiği rolün anlaşılmasına bağlı olduğunu, bu nedenle de örnekleyerek tanımlamanın dil için temel olamayacağını düşünmektedir. Peki eğer dil oyunlarının örnekleyerek tanımlamaya önceliği varsa dil nasıl öğrenilebilmektedir? Wittgenstein, dilin öğretilmesinin öncelikle dilin açıklanmasını değil, bir tür eğitimi içerdiğini ifade eder. Bir çocuğa elma sözcüğü ile elmalar arasındaki ilişki bir eğitim sürecinde öğretilir. Dilin kapısı açıklama değil, eğitimdir. Wittgenstein'ın bir diğer değiştirdiği düşüncesi nesneler ve adlara ilişkindir. Traktatus adların nesnelere işaret ettiğini söylemekteydi, ancak daha sonra bir adın anlamıyla o adı taşıyan şeyin bir ve aynı olmadığını belirtmiştir. Bir sözcüğün anlamı onun dildeki kullanımıdır. Buradan anlaşılan adların anlamı onların işaret ettiği basit nesneler değildir. Söz konusu anlamlar dil oyunları içerisinde belirlenmektedir. Wittgenstein, düşünmeyin fakat bakın der. Düşündükçe açıklamaların ve kuramların peşine düşeriz ve Wittgenstein'ın bizi uyardığı yanılsamalara kolayca kapılabiliriz. Olanı değil, olması gerekeni düşünüp bununla önümüzde olanı kıyaslama eğilimine gireriz. Oysa davet edildiğimiz gibi bakarsak olanı tasvir etmeyi ve dolayısıyla söz konusu yanılsamalardan kaçınmayı başarabiliriz. Tüm bu süreçte her şey dil oyunlarıyla açıklanıyor görünmektedir ve Wittgenstein'ın kaçınmamızı beklediği şeyi kendisi yaparak dili bütünüyle türdeş biçimde tek bir kavram yoluyla açıklamış olduğu düşünülerek eleştirilir. Wittgenstein'ın bu eleştiriye vereceği bir cevap mevcuttur. Wittgenstein özcü yaklaşımları eleştiren ve aşam bir ailevi benzerlik kavramı geliştirmiştir. Batı felsefesi tarihi boyunca süre gelen özcü yaklaşımlar, kavramların sınıflandırılması, ayrılması, ilişkilendirilmesi konusunda net ve kesin sınırların peşinde olmuşlardır. Ancak dil, ideal, kesin sınırları olan bir nesne değildir. Dil, sonsuz çeşitlilikte, etkinlikler içerisinde şekil alır, değişir, gelişir ve ailevi benzerlikler üzerinden bize bir bütün olarak görünür. Dili bu şekilde anlamamak, Wittgenstein'in deyimiyle bizi bir takım şişelerin içerisine birer sinek gibi tıkıştırır. Wittgenstein kesinlik kavramı üzerine de tartışmalarda bulunmuştur. Bir soru soralım. Bir yön tabelasıyla karşılaştığınızda ne yaparsınız? Cevabınız basit olacaktır. Okun gösterdiği yöne giderim. Wittgenstein burada neden diye sorar ve buna verilebilecek çeşitli cevapların olduğunu ve bu cevapların belli uzlaşımlara varılarak verildiğini belirtir. Siz belli uzlaşımlara uygun olarak hareket etmek konusunda bir talime tabi tutulmuşsunuzdur. Ancak söz konusu uzlaşımlar geleneklere, göreneklere dayandığı için bunların tek başlarına bir kerecik yapılamayacağı görülür. Biz kendimizi bir topluluğun içerisinde belli şeylerin doğruluğunu varsayar, belli kuralları izler olarak buluruz. Kural izlemi bir topluluk içerisinde öğrenilen bir pratiktir. Kuralların ve birçok inancımızın arkasında yaşam biçimlerimiz bulunmaktadır. Dil oyunları bu yaşam biçimleri içerisinde oynanır. Bizim yaşam biçimimizin dayandığı varlıklardan şüphe duymadığımız kesin inançlarımız vardır ve fakat bu inançlar temelsizdir. Evet arkadaşlar, dil oyunları, geç dönem Wittgenstein konusuna de değindik. Wittgenstein'ın Tractatus eserinden bu yana değiştirdiği düşüncelerini gördük. Çağdaş felsefe 1 dersimizin gündelik dile dönüş, Riley really ve Austin konusuna değineceğiz. Çağdaş felsefede bir grup felsefeci gündelik dili öne çıkarmışlardır. Bu isimlerin başında bir önceki derste ele aldığımız Wittgenstein gelmekte ve onu Riehli ve Austin takip etmektedir. Gilbert Riehli, 20. yüzyılın felsefesinde felsefecilerin kendilerine ne fiziksel ne de zihinsel olan bazı nesneler aradığını... Platoncu idealardan duyu verilerine pek çok tür nesnenin bu konu hakkında çalışan felsefeciler için konu teşkil ettiğini öne sürer. Felsefeyi felsefe yapan şey, konuları kendine özgü bir tarzda ele almasıdır. Günlük dili konuşmayı öğrenirken bir sözcüğü bir başkasıyla değiştirdiğimizde ifadenin anlamını ve içerdiği sonuçlarını farklılaştığını öğreniriz. Gündelik dilde farklı ifadeleri kullandığımızda bu ifadelerin içerdiklerinin birbirleriyle zıt bazı anlamlara doğru bizi yönlendirdiğini fark ederiz. Really, felsefi sorunların tekrar tekrar karşımıza çıkan bu tür çalışmalardan kaynaklandığını düşünmektedir. Nasıl olup da farklı ifade biçimlerini kullana geldiğimiz sorusu felsefenin çalışma alanına girmektedir. Gündelik olarak rahatça yürüyüp dolaş, dolaştığımız bir alana ilişkin bir kurama ihtiyacımız vardır. Felsefe işte tam da bu noktada başlar. Riley felsefenin gündelik dili odaklanması gerektiğini savunur ve bu bağlamda kendisi bir gündelik dil felsefecisidir. Riley'nin gözünde felsefeciler ifadelerin kullanımlarının biçimsel olmayan anlamda mantığına bakarlar. Really'e göre felsefeciler bazı olguları onlar gerçekte başka bir mantıksal tipe ya da kategoriye aitken belli bir mantıksal tipe ya da kategoriye aitmiş gibi temsil etmektedirler. Bu hataya really kategori hatası demektedir. Söz konusu hatalar varlık bilimsel, bilgi bilimsel ve anlam bilimsel düzlemlerde içinden çıkılmaz sorunlara yol açmaktadır. Riley really, bu konudaki yaklaşımını zihin kavramına ilişkin olarak uygulamaya koyar. Zihin, bedenin dışında ve ötesinde bir başka şey, bir nesne değil, insanın davranışlarının ve etkinliklerinin belli bir düzenlenişidir. Gündelik dil üzerinde yoğunlaşan bir diğer düşünür John Langshaw Austin'dir. Austin'e göre doğruluk değeri taşıyan cümleler sözlerin çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Austin, olguları temsil eden cümlelerdense edimsel söz olarak adlandırdığı cümleleri ele alır. Bu tür cümleleri niteleyen iki temel vasıf bulunmaktadır. Bunlardan birincisi bu cümlelerin bildirim cümlelerinin formuna sahip olmalarına rağmen betimleyici olmamaları ve bu nedenle bir doğruluk değeri almamalarıdır. İkincisi ise belli uygun şartlar altında bu cümlelerden birini ifade etmek sadece bir şey söylemek değil bir eylemde bulunmaktır. Edimsel bir söz arzu edilen sonucu üretmediğinde yanlış olmaktansa sonuçsuz olur. Austin edimsel bir söz sarf edildiğinde sergilenen eylemi söz edimi olarak adlandırır. Bu edim biçimini daha sonra söyleme yoluyla sergilenen söyleme dışı bir eylem olduğu için edimsel eylem olarak adlandırmıştır. Örneğin bu evi kardeşime bırakıyorum bir söz edimi örneğidir. Burada bir eylem söz konusudur ve bu ifade doğru ya da yanlış bir doğruluk değeri almaz. Söz konusu ifade bir şey yapmak mesela vasiyette bulunmak için kullanılmıştır. Daha sonra edimsel sözleri, sescil edim, sessel edim, sözsel edim gibi daha ayrıntılı bir sınıflamaya tabi tutar. <gülüyor> Austen'in kuşkuculuğa karşı da eleştiri getirir. Eleştirisinin merkezinde yanılsamaya dayalı kanıtlama yer alır. Bu kanıtlama algısal bir yanılsama yaşadığımız durumlarda algılananın kendisine doğru biçimde algılamadığımıza göre farkında olduğumuz şeyin zihinsel bir içerik olması gerektiğini öne sürmektedir. Austin yanılsama, delüzyon, halüsinasyon gibi sözcüklerle görünür, tezahür eder gibi fiilleri dikkate alır. Bu sözcüklerin felsefeciler tarafından icat edilmiş özel bir kullanımı olduğuna dikkat çeker. A üstüne göre bu sözcükleri biz söylediklerimizin doğruluğuyla ilgili çekince ve kayıtlarımızı ifade etmek üzere kullanılırız. İşin içine duyusal veri gibi bir şey katmak, gördüğümüzle ilgili konuşmalarımıza herhangi bir şey eklememektedir. Arkadaşlar, bütüncülük yani holizm ve doğal gerçekçilik... Kuhn konusuna değineceğiz. Kuhn'in düşüncelerini inceleyecek ve bütüncü ve bütünleşik bakış açısını gözden geçireceğiz. Bütünleşik bakış açısıyla başlayalım. Felsefe dil hakkında özellikle bilimin dili hakkında konuşur. Amacı bilgi vermek, sentez yapmak değil ifadeleri açıklığa kavuşturmaktır. Felsefenin yapabileceği en iyi şey tutarlı bir anlam kuramı ortaya koyabilmektir. İşini bitirdiğinde de dünyayı zaten olduğu gibi bırakır. Felsefe 20. yüzyılın ortasına gelindiğinde böyle bir çizgide ilerlemektedir ancak bu çizgiden bir sapmanın da sinyalleri belir belirmeye başlamıştır. Analitik felsefeyi hazırlayan bir yaklaşım olan doğalcı ve pragmatist görüşlere göre insan tıpkı diğer türler gibi doğanın bir parçasıdır ve doğayla etkileşim halindedir. İnsanlık elde ettiği bilimsel bilgilerin herhangi bir aşamasında mutlak bir kesinliğe ulaşamaz. Farklı ve yaratıcı varsayımları dener, söz konusu varsayımlar sonuç verdiği sürece mevcut bilgi dağarcığının bir parçası haline gelir. Herhangi bir bilgi türü ya da bilim dalı diğerlerinden öncelikli değildir. İnsanların ihtiyaçlarına bağlı olarak arayışları farklılaşır ve sahip olduğu değerlere göre bilgi edilme yöntemleri değişiklik gösterebilir. Bu doğalcı anlayışın felsefeye yüklediği misyon, diğer bilim dallarının yapamayacağı kapsamlı ve bütünlüklü bir sentezi gerçekleştirmesidir. Felsefeci Willard Van Orman Quine böyle bir eleştiriye soyunmuş ve bütüncü felsefe anlayışını ikame etmeye çalışmıştır. Queen, deneyiciliğin ve belli yönleriyle deneyici felsefeye yakın düşen mantıksal pozitivistlerin birbiriyle ilişkili iki dogmayı savunduklarını ifade etmiştir. Bu dogmalardan ilki analitik ve sentetik önermeler arasında keskin bir ayrım olduğu, ikincisi ise anlamlı ifadelerin dolaysız deneyimle birebir karşılaştırılabilecek basit önermelere çözülmenebileceği dogmasıdır. Quinn bu ikinci dogmayı indirgemecilik dogması olarak da adlandırmaktadır. Çünkü en nihayetinde nesneler hakkında bir konuşma duyu deneyiminde mevcut basit içerikleri indirgenmektedir. İki dogma birbiriyle ilintilidir çünkü analitik önermelerin bulunması sentetik önermeler için bir sınır durumunu ifade etmekte. Ayrıca analitik önermeler karmaşık sentetik önermelerin unsurlarına çözümlenerek duyu deneyimiyle karşılaştırılabilir, basit önermelerin elde edilmesine olanak sağlayabilir. Her iki dogma da terk edilmelidir. Ancak bu dogmaların terk edilmesi kökten sonuçlara yol açmaktadır. Aquin'e göre bu dogmalar ortadan kalktığında, felsefe ile bilim arasında ve dolayısıyla spekülatif metafizikle doğa bilimleri arasında çizmeye alışık olduğumuz keskin sınırlar bulanıklaşacaktır. Sağduyuya dayalı genel geçer düşünme biçimleri ile bilimsel düşünme biçimleri arasındaki yapısal farklardan da artık söz edilmeyecektir. Dolayısıyla pragmatizme doğru bir kayma olacaktır. Analitik doğrular fikirler arası bağıntılara dayanır. Dili anlıyor olmamız, analitik doğruları anlıyor olmamız için yeterlidir. Deneyimimizde ne olup bittiğine bakmamız gerekmez. Öte yandan olgusal bir içeriği olan doğrular söz konusu olduğunda ise sadece dili anlıyor, anlıyor olmamız yeterli değildir. Bu tür doğrular sentetiktir. Duyusal deneyimimize bakmamız gereklidir. Analitik ve sentetik doğrular arasında yapılan bu ayrım, doğruları karşılıklı olarak birbirine dışlayan iki gruba ayırır. Yani bir önerme hem analitik hem de sentetik olamaz. Bir doğru ya analitik ya da sentetiktir. Eğer bir önerme fikirler arası bir bağıntıyı ya da bir olguyu ifade etmiyorsa anlamsızdır. Bu durumda her iki gruba da sokulamayan tüm önermeler, tüm metafiziksel önermeleri de içine alacak bir biçimde anlamsız olarak kabul edilmek durumundadır. Sadece anlam bilimsel bir zemine dayanarak belirlenebilen analitik önermeler olduğu savunulamaz. Bu itibarla sentetik önermelerin doğrudan deneyimle doğrulanabilecek önermelere çözümlenebilmesinden de söz edilemez. Her iki dogma da reddedilmelidir. Cuin, bilgimizin duyu deneyimine dayandığını düşünmektedir. Deneyiciliği reddediyor olması, bilgi için duyu deneyiminin esas teşkil etmediği anlamına gelmez. Karşı çıktığı şey, önermelerin anlamlarının atomsal bir biçimde belirlenmesidir. Bilimsel önermelerin duyu deneyimiyle karşılaştırılması, atomsal bir varsayımın doğruluğuna karar vermekte sınırlandırılamaz. Karşılaştırmanın bir tarafında duyu deneyimi yer alırken, diğer tarafında ise bilimsel önermelerin tamamı yer almaktadır. Quinn'in savunduğu bu yaklaşım bütüncülük olarak adlandırılmaktadır. Quinn'e göre iki felsefeci birbirlerinden farklı ontolojilere sahip olabilirler. Birisine göre bir şey varken diğerine göre o şey var olmayabilir. Ancak ikinci kişi var olmayan şey hakkında tartışmaya girmek isterse kullandığı dil ister istemez o var olmayan şeye gönderme yapacaktır. Bu durumda da var olmadığını düşündüğü şeyin var olmadığını söylerken öncelikle o şeyin var olduğunu ifade etmek durumunda kalacaktır. Evet arkadaşlar bu programımızda Çağdaş Felsefe 1 dersimizi inceledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.